Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Bugün günlerden Cuma ve her Cuma sizlerle gezegenin geleceği ChangeNokta Özel Haber Programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Doğu Akdeniz Çevre Platformu adıyla bir araya gelen 18 çevre kurumu, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde su kumsalında yapılacak ve ithal kömürle çalışacak unutulmaz termik santrali inşaatı bir an önce durdurulsun diye kampanya yürütüyor. Change.org Taksim Adana'ya Temiz Hava adresindeki kampanyada Adana'nın ve İskenderun Körfezi'nin bir termik santral daha kaldırmayacağı belirtiliyor. Bugüne dek 62 binin üzerinde kişinin imzaladığı kampanyada 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yeni bir bilgilendirme yapıldı. Deniyor ki kömürlü termik santraller nedeniyle her gün 13 kişi yaşamını kaybediyor. Bugün Dünya Kanser Günü ve kömürlü termik santraller sağlığımızı tehdit etmeye devam ediyor. Bugün açıklanan Sağlık ve Çevre Birliği HEAL'ın Türkiye'de kronik kömür kirliliği raporuna göre kömürlü termik santraller pek çok kronik ve akut hastalığı nedeni. 2019'da bu santraller Türkiye'de 26.500 çocuk bronşit vakası, 3.000 erken doğum, 3.230 yetişkin bronşit vakasına neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise akciğer kanseri ölümlerinin Yüzde 36'sının nedeni hava kirliği. Adana'daki İskent Termik Santrali Türkiye'nin en kirli termik santralleri arasında. Buna rağmen hemen yanı başında ikinci bir santral inşa ediliyor. Adana'da bir kömürlü termik santral daha istemiyoruz. Unutlu termik santralinin inşaatı derhal durdurulmalı dendi. Change.org Taksim Adana'ya temiz hava adresindeki imza kampanyasına geçilen güncellemede. Antalya Kaş ilçesi. Ahatlı Köyü'nde bir kampanya var. Ahatlı Mahallesi sakinleri tarafından başlatılan ve Change.org Taksim Kızılçam Yok Olmasın adresindeki kampanyada köyümüzün ormanı yok oluyor, sesimize kulak verin. Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızın sağlanmasını istiyoruz. Ormanımıza basara bal böceği aşılaması yapılmış, önümüzdeki yıllarda bal ormanı olarak tescillenecek, köyde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılmasından dolayı Arıcılık faaliyetleri kritik öneme sahip bölgemizde çok önemli iki endemik bitki türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kesim sırasında bu nadide endemik bitkilerimizin zarar görmesini yüzyıllarca yılda oluşmuş böylesine bir ekosistemin yok olmasını istemiyoruz. Yavan hayatının nesli tehlikede olan büyük kedi türlerinden kara kulak bu bölgede yaşıyor. Yöre insanımız mevcut ormanlara hiçbir zarar vermeden çam balı üreterek geçimini sağlıyor. Bu amaçla muhtarlığımızın önderliğinde Yöre insanlarımızla beraber orman ağaçlarına aşılama yaptık. 800'ü kayıtlı olmak üzere alınan 1000 adet arı kovanı şu an kesimi yapılan ormanın kenarında. Emeklerimizin bir hiç uğruna yok olmasını istemiyoruz. Köy kadınlarımızın emeklerinin ve çalışmalarının sona ermesini istemiyoruz. Ahatlı'da 2 yıl önce kurulan Ahatlı Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifimizin planladığı Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ve arıcılık faaliyetlerinin ormanda yapılan kesim nedeniyle gerçekleştirilmesi ne yazık ki zora girdi. Bölgemiz doğal afetlerden koruyan ağaçlarımızı kaybetmek, erozyona ve sele maruz kalmak istemiyoruz. Susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Kesimden sonra yeraltı sularının azalmasına bağlı olarak köyde ve seralarda büyük bir susuzluk yaşanması tehlikesiyle karşı karşıyayız. Sağlıklı ağaçlarla dolu ormanımızı kaybetmek istemiyoruz. İdareciler tarafından ormanda hastalık olduğu gerekçesiyle kesimin yapıldığı söyleniyor. Halbuki ormanın değişik yerlerinden ibre, dal ve gövdelere ait çektiğimiz çok sayıdaki fotoğrafın bilim insanları tarafından incelenmesi neticesinde orman ağaçlarında kesmeyi gerektirecek herhangi bir böcek zararının olmadığı bilgisine sahibiz. İlçemizin önemli turizm kaynaklarından birini kaybetmek istemiyoruz. Kaş ilçemiz turizm yönünden oldukça hareketli ve ülke ekonomisine ciddi döviz katkısı olan bir bölge. Doğası yönüyle yabancı ülke vatandaşlarının dikkatini çeken, ilçe merkezine çok yakın bir noktada yapılan orman kesimi ülke turizmine de büyük zarar verir deniyor. Ve tüm bu nedenlerle Kızılçam ormanlarının kesilmesine karşı başlatılan imza kampanyası Change.org Taksim Kızılçam Yok Olmasın adresinde devam ediyor. Kocaeli Karamürsel ilçesine bağlı Kızderbent mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan Taş Ocağı'na karşı bir kampanya var. Kızderbent derneği tarafından başlatılmış Change.org Taksim Kızderbent adresinde bu kampanya. Bölge halkının Taş Ocağı'na karşı olduğu ifade edilmiş ve deniyor ki bu eşsiz doğanın katledilmesine seyirci kalmayın. Dernek yaptığı açıklamada Taş Ocağı'nı istemiyoruz çünkü... Oldukça kurak ve su kaynakları kısıtlı bir köy olan Kızderbent'in çok önemli su kaynaklarından biri olan Ak Toprak deresi üzerinde yapılacak ve bu dereyi kurutacak ifadelerine yer verilmiş kampanya Change.org Taksim Kızderbent adresinde devam ediyor. Ben Uygar ismi Change.org özel haber programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler dilekleriyle İyi bir hafta sonunu diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve Uygar Öz eski. Sadece bugünkü değil